Onlardan bir zümreyi zafı uğratıyor Bunların oğullarını boğazlıyor Yalnız kızlarını diri bırakıyordu Çünkü o Fesatçılardandı Biz ise diliyoruz ki o yerde Zaafa uğratılanlara lütfedelim Onları hayırda Muktedabihler yapalım Onları Firavun mülkünün Varisleri kılalım Onlara o yerde Kudret ve hakimiyet verelim Firavuna, Haman'a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 Halbuki onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın anası, yüreği evladından başka bir şeyden bomboş olarak sabahladı. Eğer Allah'ın vaadine inananlardan olması için kalbine sabru sükun ile rabıta vermeseydik, az daha onu mutlak açığa vuracaktı. Musa'nın kız kardeşine dedi ki, onun izini takip et, o da berikiler farkında olmayarak,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 Bunun üzerine Allah onu yarlıgadı. Çünkü o çok yarlıgayıcı, çok esirgeyici olanın ta kendisidir. Dedi. Rabbim bana inam ettiğin şeyler hakkı için artık suçlulara asla arka olmayacağım. Hülasa şehirde korkarak ve başına gelecek akibete intizar ederek sabahladı. Bir de ne görsün? Dün kendisinden imdat isteyen adam yine ona feryat ve ondan istimdat ediyor. Musa ona dedi ki, sen hakikat, apaşikar bir azgınsın. Derken, Musa ikisinin de düşmanı olan birini yakalamak isteyince, onun bu hareketinin kendisine mütevecci olduğunu sanan istimdada dedi ki, Musa dün bir cani öldürdüğün gibi şimdi beni de mi öldürmek istiyorsun? Ara buluculardan olmayı arzu etmiyorsun da ''Bu yerde illa yaman bir zorba olmak istiyorsun sen.'' Şehrin öte başından koşarak bir adam geldi. ''Musa'' dedi. ''Şehrin önde gelenleri seni öldürmek için toplandılar. Hakkınla müzakere ediyorlar. Hemen buradan çık git. Şüphesiz ki ben senin hayırhâhlarındanım.'' Bunun üzerine Musa korkarak ve etrafı gözetleyerek oradan çıktı. ''Rabbim'' dedi. ''Beni o zalimler güruhundan kurtar.'' Musa Medyen tarafına yönelince dedi ki, ''Umarım Rabbim beni doğru yola iletir.'' Vaktaki Medyen suyuna vardı. Üst tarafında ve kenarında bir sürü insan buldu ki hayvanlarını suluyorlardı. Onların gerisinde ve alt yanında da sürülerini alıkoyan iki kadın gördü. Dedi, ''Bu haliniz ne?'' dediler.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 ''Bizim sürümüzü, suvardığının ücretini sana ödemek için seni çağırıyor.'' Bunun üzerine Musa ona gidip kendisine kıssayı anlatınca, ''O korkma dedi, o zalimler grubundan kurtuldun.'' O ikisinden biri, ''Babacığım dedi, onu ücretle çoban tut. Çünkü ücretle kullandıklarının en hayırlısı şüphesiz ki o kuvvetli, emin adamdır, o zat.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 Nice oldu. Biz onları dünyada insanlara ateşe davet ede gelen rehberler yaptık. Kıyamet gününde ise azaplarının def'i hususunda asla yardıma kavuşturulmayacaklardır. Bununla beraber bu dünyada biz onların arkalarına lanetle taktık. Hele kıyamet gününde onlar suratları çirkinleştirilen çok menfur adamlardandır.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 görenlerden de değildin. Fakat biz Musa'dan sonra daha birçok nesiller yarattık da ömürleri uzatıkça uzadı onların. Sen Medyen ahalisi içinde ikamet edici olup da ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş değilsin ancak. Geçmişlerin haberleri sana gönderenler biziz. Musa'ya nida ettiğimiz vakitte sen Tur'un yanında değildin.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 İki sihir birbirine destek oldu dediler. Doğrusu biz hepsini inkar edici kafirleriz dediler. De ki eğer sözünüzde sadık adamlarsanız Allah tarafından bu ikisinden daha doğru bir katip getirin de ben ona uyayım. Bu kerede sana icabet senin teklifini kabul etmek istemezlerse bil ki onlar sırf kendi hevalarının arkasında gitmektedirler. Halbuki Allah'tan doğru bir delil olmaksızın dinde yalnız kendi hevasına uyandan daha sapık kimdir? Şüphe yok ki Allah zalimler güruhunu muvaffak etmez. An olsun ki biz onlar için nasihat kabul etsinler diye sözü bir bir ardınca inzal edip durmuşuzdur.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 Senin Rabbin memleketlerin ana merkezlerine, karşılarında ayetlerimizi okuyacak bir peygamber gönderinceye kadar o memleketleri helak edici değildir. Ve biz ahalisi zalimlerden ibaret olan memleketlerden başkasını helak edici de değiliz. Size verilen her şey, dünya hayatının geçici metağıdır, onun süsüdür. Allah nezdinde olan şeyler ise, hem daha hayırlı hem daha devamlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Şimdi, kendisine güzel bir vaid ile söz verdiğimiz, cenneti vaad ettiğimiz, binaenaleyh ona kavuşan kişi, dünya hayatının geçici zevki ile faidelendirdiğimiz, sonra kıyamet gününde huzurumuza getirilmişlerden olan kimse gibi midir? O gündeki Allah onları nida edip hani batıl zan ile iddia edip durduğunuz ortaklarım nerede diyecektir o gün. Aleyhlerinde söz hak olanlar şöyle demiştir diyecektir ey Rabbimiz. İşte bunlar bizim azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz nasıl azmışsak onları da öylece azdırdık. Uzaklaştık sana döndük. Zaten onlar bize tapmıyorlardı. O gün onlara çağırın ortaklarınızı denilmiştir, denilecektir de onları çağırmışlardır. Fakat bunlar kendilerine icabet etmemişlerdir ve onların uğradıkları azabı görmüşlerdir. Ne olurdu o müşrikler, hidayeti kabul etmiş olsalardı o gün. Cenab-ı Hak onları nida edip, gönderilen peygamberlere ne cevap verdiniz diyecektir. Artık o gün onlara karşı haberler kör olmuştur. Artık yek diğerine de bir şey soramazlar. Ama tevbe ve iman edip de iyi amel ve harekette bulunan kimseler muratlarına erenlerden olacaklarını umabilirler. Rabbin ne dilerse yaratır, ne dilerse ihtiyar eder. Onlar için ise Rablerine karşı böyle muhayyerlik yoktur. Allah münezzehtir. Onların eş tutmakta oldukları her şeyden yücedir. Göğüsleri neler saklıyorsa, neleri ne açıklıyorsa Rabbin hepsini bilir. O öyle Allah'tır ki kendinden başka hiçbir ilah yoktur. Önünde de, sonunda da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 aramanız için gündüzü yaratmıştır. Ta ki şükredesiniz. Hatırla o günü ki Allah onları nida edip, hani batıl zan ile iddia ede geldiğiniz ortaklarım nerede diyecektir o gün. Her ümmetten birer şahit çekip çıkarmışızdır da, dürhanınızı getirin demişizdir o vakit. Bilmişlerdir ki hak muhakkak Allah'ındır.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 Allah'ın sana verdiği maldan harcayıp ahiret yurduna ara. Dünyadan nasibini de unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara sadaka vererek ihsanda bulun. Yeryüzünde fesat arama. Çünkü Allah fesatçıları sevmez. Karun dedi ki, Bu servet bana ancak bende olan ilimle, ilim sayesinde verilmiştir. O madem ki alimdi kendisinden evvelki nesillerden kuvvetçe ondan daha üstün, cemiyetçe daha kesretli kimseleri Allah'ın hakikaten helak etmiş olduğunu bilmedi mi? Mücrimlerden günahları sorulmaz derken, zineti debdebesi içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler ne olurdu dediler kavruna verilen şu servet gibi bizim de malımız olsaydı o hakikaten büyük nasip sahibidir. Kendilerine ilim verilenler de şöyle dedi: Yasıplar olsun size. Allah'ın sevabı iman ve iyi amel ve hareket eden kimseler için daha hayırlıdır. Buna da sabır ve sebat edenlerden başkası kavuşturulamaz. Nihayet biz onu da sarayını da yere geçiri verdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek hiçbir cemaatı da yoktu onun. Bizzat kendisini müdafaa edebileceklerden de değildi o. Dün onun mevkini temenni edenler sabahleyin şöyle diyorlardı. Vay! Demek ki Allah kullarından kimi dilerse onun rızkını yayıyor, genişletiyor yahut daraltıyor. Allah bize lütfetmeseydi. Bizi de muhakkak batırırdı. Vay! Demek ki hakikat şudur. Kafirler felah bulmaz. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde ne tegallüp, ne fesat arzusuna düşmeyeceklere veririz. İyi sonuç Allah'ın ikabından sakınanlarındır. Kim iyi hal ile gelirse onun için bundan daha hayırlısı vardır. Kim de kötü hal ile gelirse o Kötülükleri işleyenler, yapmış olduklarından başkasıyla cezalandırılmazlar. Herhalde o Kur'an'ın tilavetini, tebliğini ve mucibince amel etmeni senin üzerine farz kılan Allah seni yine dönülecek yere döndürecektir. De ki, hidayette gelen kim? O apaçık bir sapıklık içinde olan kim? Rabbim çok iyi bilendir. Sen bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmettir. O halde kafirlere arka olma sakın. Allah'ın ayetlerinden onların sana indirildiği andan itibaren sakın müşrikler seni çevirmesinler. Sen insanları Allah'a davet ed. Zinhar müşriklerden olma. Allah ile birlikte ''Diğer bir ilah daha edinip tapma ona. Ondan başka hiçbir ilah yok. Onun zatından başka her şey helak olucudur. Hüküm onundur ve siz ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz.''